13. mektup. Bismihi ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu ala menittebe'al huda vel melamu ala menittebe'al heva Aziz kardeşlerim hal ve istirahatımı ve vesika için ademi müracaatımı ve hali alem siyasetine karşı lakaytlığımı pek çok soruyorsunuz. Şu sualleriniz çok tekerrür ettiğinden hem manen de benden sorulduğundan şu üç suale Yeni sahip değil, belki eski sayt lisanı ile cevap vermeye mecbur oldum. Birinci sualiniz. İstirahatın nasıl halin nedir? El cevap: Cenabı Erhamur rahimine yüz bin şükür ediyorum ki, ehli dünyanın bana ettiği Enva zulmü enva rahmete çevirdi. Şöyle ki, Siyaseti terk ve dünyadan tecerrüt ederek bir dağın mağarasında ahireti düşünmekteyken, ehl-i dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler. ettiler. rahim ı Rahîm ve Hakîm o nefh'i bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı, emniyetli, ihlaslı Barla dağlarındaki halvete çevirdi. Rusya'da esarette iken niyet ettim. Ve niyaz ettim ki, ahir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamur bana barlayı o mağara yaptı, mağara faydasını verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zayıf vücuduma yüklemedi. Yalnız barlada iki üç adamda bir vehamlık vardı. O vehamlık sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlarım güya istirahatimi düşünüyorlar. Halbuki o vehamlık sebebiyle hem kalbime hem Kur'an'ın hizmetine zarar verdiler. Hem ehli dünya bütün menfiilere vesika verdiği ve canileri hapisten çıkarıp affettikleri halde bana zulüm olarak vermediler. Benim Rabb-ı Rahim'im beni Kur'an'ın hizmetinde ziyade istihdam etmek ve sözler namiyle Envar-ı Kur'aniye'yi bana fazla yazdırmak için dağdasız bir surette Beni şu gurbette bırakıp bir büyük merhamete çevirdi. Hem ehli dünya dünyalarına karışabilecek bütün nüfuzlu ve kuvvetli esaları ve şeyhleri kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrit etti, bir köye gönderdi. Hiç akraba ve hemşehrilerimi bir iki tanesi müstesna olmak üzere yanıma gelmeye izin vermedi. Benim halik ı Rahîm'im, o tecridi, benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Zihnimi safi bırakıp, gıllü gıştan âzâde olarak, Kur'an'a ı Hakîm'in feyzini, olduğu gibi alma vesile etti. Hem ehl-i dünya, bidayette, iki sene zarfında iki adi mektup yazdığını çok gördü. Hatta şimdi bile, on veya yirmi günde, veya bir ayda bir iki misafirin sıf ahiret için yanıma gelmesini hoş görmediler bana zulmettiler benim Rabb-ı Rahim'im ve Halık-ı Hakîmim o zulmü bana merhamete çevirdi ki 90 sene manevi bir ömrü kazandıracak şu suhuru selasede beni bir halvet-i mergûbeye ve bir uzleti i makbûleye çevirdi elhamdülillahi ala kulli hal işte hal ve istirahatim böyle. İkinci sualiniz Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? El cevap Şu meselede ben kaderin mahkumuyum, Ehli dünyanın mahkumu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse, rızkımı buradan ne vakit keserse o vakit giderim. Şu mananın hakikati şudur ki Başa gelen her işte iki sebep var. Biri zahiri, diğeri hakiki. Ehl-i dünya zahiri bir sebep oldu, beni buraya getirdi. Kaderi ilahi ise sebebi hakikiydir, beni bu inzivaya mahkum etti. Sebebi zahiri zulmetti, sebebi hakiki ise adalet etti. Zahirisi şöyle düşündü: Şu adam, ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder belki dünyamıza karışır. İhtimaliyle beni nef edip, üç cihetle katmerli bir zulüm etti. Kaderi ilahi ise benim için gördü ki hakkıyla ve ihlasla ilme ve dine hizmet edemiyorum. Beni bu nefye mahkum etti. Onların bu katmerli zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi. Madem ki nefyimde kader hakimdir ve o kader adildir ona müracaat ederim. Zahiri sebebi ise, zaten bahane nev'inden bir şeyleri var. Demek, onlara müracaat manasızdır. Eğer onların elinde bir hak veya kuvvetli bir esbab bulunsaydı, o vakit onlara karşı da müracaat olunurdu. Başlarını yesin, dünyalarını tamamen bıraktığım ve ayaklarına dolaşsın, siyasetlerini büsbütün terk ettiğim halde, düşündükleri bahaneler, evhamlar, Elbette asılsız olduğundan, onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer uçları ecnebi elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştiham olsaydı, değil sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak tereşyuh edecekti. Kendini gösterecekti. Halbuki sekiz senedir bir tek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım. Dört senedir burada taht nezarette bulunuyorum hiçbir tereşşuh görünmedi. Demek, Kur'an-ı hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor. adem müracaatımın ikinci sebebi şudur ki, haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek, hakka bir nevi haksızlıktır, bu nevi haksızlığı irtikabetmek etmek istemem. Üçüncü sualiniz Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lakaitsin? Bu kadar safahat-ı aleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahatı hoş mu görüyorsun veya hut korkuyor musun ki sükût ediyorsun? El cevap Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün sergüzeşli hayatım şahittir ki hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup menedememiş ve edemiyor. Hem neden korkum olacak? Dünya ile ecelimden başka bir alakam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riyakar bir şöhret ikazibeden ibaret olan Şanu şerefi dünyeviyenin muhafazasına değil kırılmasına yardım edene rahmet. Kaldı ecelim. O Halıküzelcelal'in elindedir. Kimin haddi var ki vakti gelmeden ona ilişsin? Zaten izzetle mevti zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Eski Said gibi birisi şöyle demiş: "Ve nahnu la lâ tevasut Lena sadru el alamin evil kabru Belki hizmet-i Kur'an beni hayatı ictimaiyye, siyasiyeyi, beşeriyeyi düşünmekten men ediyor. Şöyle ki, hayat-ı beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda Kur'an'ın ile gördüm ki o yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufunetli bir çamur içinde kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Bir kısmı selametli bir yolda gider. Bir kısmı, mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısmı ekseri, o ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. Yüzde yirmisi, sarhoşluk sebebiyle, o pis çamuru miskü amber zannederek, yüzüne gözüne bulaştırıyor. Düşerek, kalkarak gider, ta boğulur. Yüzde sekseni ise, bataklığı anlar ufunetli, pis olduğunu hisseder, fakat mütehayirdirler, selametli yolu göremiyorlar. İşte bunlara karşı iki çare var. Birisi, topuz ile o sarhoş yirmisini ayıltmaktır. İkincisi, bir nur göstermekle, mütehayirlere selamet yolunu iraye etmektir. Ben bakıyorum ki, yirmiye karşı seksen adam, elinde topuz tutuyor. Halbuki o biçare ve mütehayyir olan seksene karşı hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor diye telaş eder. Hem de bazen ağrızalarla topuz kırıldığı vakit nur dahi uçar veya söner. İşte o bataklık ise kerane ve dalâlet pişe olan sefihane hayat îctimâiyye-i O sarhoşlar dalâletle telezzüz eden mütemerritlerdir. O mütehayyir olanlar dalâletten nefret edenlerdir fakat çıkamıyorlar, kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mütehayyir insanlardır. O topuzlar ise siyaset cereyanlarıdır. O nurlar ise hakâîk-i Kur'âniyedir. Nura karşı kavga edilmez, ona karşı adabet edilmez. Sırf şeytanı raciimden başka ondan nefret eden olmaz. İşte ben de Nuru Kuran'ı elde tutmak için, Erud Billlahi'e şeyttanı ve siyase deyip, siyaset topuzunu atarak iki elim ile Nura sarıldım. Gördüm ki, siyaset cereyanlarında hem muvafıkta hem muhalifte, o onurların aşıkları var. Bütün siyaset cereyanlarının ve tarafkirliklerin çok fevkinde ve onların garazkerane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen ders-i Kur'an ve gösterilen envar ı Kur'aniyeden, hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip, ona tarafkirlik eden insan suretinde şeytanlar ola, veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola. Elhamdülillah, siyasetten tecerrüt sebebiyle Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını propaganday siyaset ittihamı altında cam parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her tayfe'nin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor. Elhamdülillah, illehi hedana lihada, wama kunna lihhtediy laula anhedana Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الباقي هو الباقي سيد نورسي